Bu balinanın bedeninden aynı özel damgayı taşıyan iki zıpkın birden çıkarıldı. Bu iki zıpkınlama arasında üç yıl geçtiğini söyledim ama belki de daha fazla geçmiştir. Bu arada zıpkıncı bir ticaret gemisiyle Afrika'ya gitmiş, orada karaya çıkıp bir keşif yolculuğuna katılmış, iki yıldan fazla bilinmeyen topraklarda yılanlar, vahşiler, kaplanlar, zehir saçan sıtmalar, türlü tehlikeler ortasında dolaşmış, ölümlerden kurtulmuştu. Zıpkınladığı balinada herhalde gezip durmuş, dünya çevresinde üç kez dönmüş, Afrika'nın tüm kıyılarına da sürtünmüştü belki. Gel gelelim, hiçbir işe yaramadı bu dolaşmalar. Bu adamla bu balina yeniden karşılaştılar ve biri ötekinin hakkından geldi. Bunun gibi üç olay gördüğümü söylemiştim. Bunların ikisinde balinalar zıpkınlanırken ben de oradaydım. İkinci avda damgalı demirlerin balinanın gövdesinden çıktığını da kendi gözlerimle gördüm sonradan. İki zıpkınlama arasında üç yıl geçen olaydaysa ise hem birinci zıpkınlamayı hem de ikincisini gördüm. Zıpkıncının sandalındaydım her ikisinde de. Hatta balinanın gözünün altında üç yıl önce dikkatimi çeken kocaman garip beni iyice anımsadım o ikinci görüşümde. Aradan üç yıl geçmişti diyorum ama üç yıldan çok daha fazlaydı eminim. İşte size doğruluğunu kendim bildiğim üç olay ama güvenilir kişilerden bunlara benzer daha birçok olay duydum. Varan 2 Karada yaşayanların hiç haberi olmadığı ve balina avcılarının iyice bildikleri bir şey de şudur. İspermeçet balinası avlarında aynı balinanın ayrı zamanlarda ve ayrı yerlerde görülüp biçiminden tanındığı olmuştur. Bir balinanın böyle damgalanmasının asıl nedeni onu öteki balinalardan ayıran beden özelliklerinden gelmez. Çünkü bir balina biçim bakımından ne denli farklı olursa olsun balina avcıları onu öldürüp değerli bir yağ haline getirerek bu özelliklere bir son verirler çok geçmeden. Öyle ki avcılar onu çevrelerinde gördüler mi, şapkalarıyla selamlayıp uzaklaşır, onunla yakından tanışmaya filan kalkışmazlardı. Bu ünlü balinalardan her biri saken, iyice tanınmış, hatta tüm okyanuslarda ün salmış olmakla, öldükten sonra da gemici masallarında ölümsüzlüğe ermekle kalmayarak, Kambisler, Sezarlar gibi şanlarına layık adlarla da anılmışlardır. Öyle değil mi Timorlu Tom? Sen ey buz dağları gibi çatlaklarla dolu deniz eşleri, sen ki sık sık kendi adını taşıyan doğu boğazlarında saklanır, on bayi kıyılarındaki hurma ağaçları arasında görülen sular fışkırtırdın havalara. Öyle değil mi? Yeni Zelandalı Jack, sen ey Tatu topraklarına yaklaşan tüm gemilerin korkulu rüyası, öyle değil mi? Ey Morkuan. sen ey Japon denizlerinin sultanı, Sen ki gökte kar gibi beyaz bir haça benzetirmişsin fışkırttığın suları, öyle değil mi Don Miguel? Sen ey şili balinası, sen ki yaşlı bir kaplumbağa gibi gizemli çivi yazıları taşırmışsın sırtında. Sözün kısası işte size dört balinaki Roma tarihi öğrencileri Marius ve Sulla'yı nasıl ezberebilirlerse balina tarihçileri de öylesine bilir bunları. Dahası da var. Yeni Zelandalı Jack ve Don Miguel nice balinacıların sandallarını perişan ettikten sonra sırf onları bulmak için sefere çıkan yiğit kaptanlarca aranıyor, izleniyor, öldürülüyordur. Eskiden Kaptan Butler'ın Narragansett ormanlarına gidip derilerin Kral Philip'in başlıca savaşçısı olan o yabanıl katil Annavon'u arayıp bulmayı kafasına koyduğu gibi bu kaptanlar da o balinaları öldürmeyi böyle koymuşlardı kafalarına. Önemli gördüğüm birkaç şeyden daha söz etmek için buradan iyi bir yer bulamam sanıyorum. Bunlar basılıp kitaba girince bu beyaz balina öyküsünün ve hele sonundaki yıkımın olağanlığına herkesin aklı daha iyi yatacaktır bana kalırsa. Çünkü bu yürekler acısı olay öyle inanılmaz bir şeydir ki doğruluğunu kanıtlamak için sanki uydurmaymış gibi ayrıca uğraşmak gerekir. Karalıların çoğu dünyanın en basit, en elle tutulur kimi harikalarından, öyle habersizdirler ki, balina avcılığının, tarihe geçmiş ya da geçmemiş birkaç olayını anlatmazsak, belki de Moby Diki, korkunç bir masal, ya da daha kötüsü, bir düşünceyi anlatmak için uydurulmuş, çirkin, canavarca bir alegori sayıp, dudak bükerler bize. İlk söyleyeceğim şu, İnsanların çoğu balina avcılığının bir takım tehlikeleri olduğunu yarım yamalak bilmesine bilirler ama bu tehlikelerin büyüklüğü ve sıklığı üstüne doğru dürüst hiçbir bilgileri yoktur. Bunun nedenini avlardaki yıkımların ve ölümlerin ancak ellide birinin yurtlarında anlatılmasında ve anlatılanlardan çoğunun da hemen unutulmasında aramalı. Şu anda zavallı tayfanın birini bir balina zıpkın ipiyle birlikte Yenigine açıklarında denizin dibine çekti diyelim. Bu ölüm haberini yarın sabah kahvaltı ederken gazetelerde okuyacağınızı mı sanırsınız? Hayır, değil mi ya? Posta düzenli işlemez ki Yenigine ile burası arasında. Zaten Yenigine'den doğrudan doğruya ya da bir aracıyla düzenli haberler alındığını duydunuz mu hiç? Oysa ben size şunu söyleyeyim ki, Pasifik okyanusunda bir seferimde 30'dan fazla gemiye rastladık ve bunların her birinde balina yüzünden bir ölüm olmuştu. Kimi zaman birden de fazla. Üç gemi bir sandal dolusu tayfa getirmişti. Allah rızası için lambalarınızı mumlarınızı hesapla kullanın. Yaktığınız her galon ispermeçet uğruna en azından bir damla insan kanı dökülmüştür. İkincisi, Karalılar balinanın yaman güçlü kocaman bir yaratık olduğunu az çok bilirler. Ama bu güce ve gövde büyüklüğüne bir örnek verdiğim zaman şaka ediyormuşum gibi anlamlı anlamlı gülümsediler bana hep. Oysa başım üstüne yemin ederim ki Mısır vebalarını anlatırken Musa şaka etmediği gibi ben de hiç şaka etmemiştim. Bereket versin anlatmak istediğim şeye yalnız ben tanıklık edecek değilim. Bunun kanıtları meydanda. Nedir anlatmak istediğim? Güney balinasının bazı hallerde koca bir gemiyi parçalayıp batıracak kadar güçlü, kurnaz ve bile bile hain olduğu değil mi? İşte düpedüz öyleydi Güney balinası. Varan 1 1820 yılında Nantucketlı kaptan Pollard'ın komandasındaki Essex gemisi Pasifik Okyanusu'nda sefer ediyordu. Bir gün fışkırtılar görüldü, sandallar denize indirildi, bir sürü güney balinasına saldırıldı. Az sonra balinaların birçoğu yaralandı. Ansızın çok büyük bir balina sandallardan kaçtı, sürüden uzaklaştı, geminin üstüne yöneldi. Ve alnıyla gemiye öyle bir vuruş vurdu ki bordasını deldi, on dakika geçmeden yan yatan Essex batıverdi. O gün bugündür gemiden tek kişi bile bulunamadı tayfanın bir kısmı sandallarıyla zor bela karaya varabildiler. Pollard kaptan yurda döndükten sonra başka bir gemiyle Pasifik Okyanusu'na bir sefer daha yaptı. Ama tanrılar gemisini bilinmez dalgalı kıyılarda kayalara çarptırıp gene batırdılar. İkinci gemisi de böyle batınca kaptan bir daha denize açılmamaya yemin etti ve yeminini de tuttu. Bugün kaptan Pollard, Nantucket'ta oturur. Bu felaket sırasında Essex'te ikinci kaptan olan Owen Chase'i gördüm. Onun her şeyi olduğu gibi anlatan öyküsünü okudum. Oğluyla da konuştum, hem de felaketin olduğu yerin birkaç mil yakınında. Varan 2. Yine Nantucket'tan bir gemi, Union adlı bir gemi, 1807'de Asor adaları açıklarında buna benzer bir saldırışla yok oldu gitti. Ama bu felaketin tam nasıl olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Yalnız arada bir balinacıların bundan söz ettiklerini duydum. Varan 3 18 ya da 20 yıl önce birinci sınıf bir Amerikan savaş gemisinin kaptanı Amiral J. Sandwich adalarının Oahu limanında Nantucket'tan gelen bir gemide balinacı kaptanlarla bir akşam yemeğindeydi. Söz balinaya gelince amiral bu deniz canavarının şaşırtıcı gücü üstüne oradaki meslekten avcıların anlattıklarına inanmaz göründü. Hiçbir balina benim sağlam gemimi bir yüksük su aldıracak kadar bile zedeleyemez diye keste attı. Kesti attı ama bakın neler geldi başına. Birkaç hafta sonra bu amiral demir gibi sağlam gemisiyle Velparayasya'ya doğru denize açıldı. Yolda heybetli bir güney balinası bordasına yanaşıp kendisiyle pek mahrem bir konuşma isteğinde bulundu. Bu konuşma sonunda balina amiralin gemisine öylesine bir tosladı ki, Hazret bütün pompalarını işletip en yakın limana zar zor kapağı attı ve onarılmak üzere tersaneye girdi. Ben aslında kör inançları olan bir adam değilim ama amiralle güney balinası arasındaki bu pek mahrem konuşmanın tanrıca hazırlanmış olduğunu sanıyorum. Tarsuslu Saul da böyle bir korkudan sonra imana gelmemiş midir? Güney balinası şakaya gelmez diyorum size. Şimdi beraberce Langsdorf'un Yolculuklar adlı kitabına başvurup bu okuduğumuz kitabı yazanın pek ilginç bulduğu küçük bir nokta üzerinde duralım. Bildiğiniz gibi Langsdorf, Rus amirali Kurusen Stern'in bu yüzyıl başında yaptığı ünlü keşif seferine katılmıştı. Kaptan Langsdorf'un kitabının 17. bölümü şöyle başlıyor. 13 Mayıs günü gemimiz demir almaya hazırdı. Ertesi gün Ohotska gitmek üzere yola çıktık. Hava güzel ve bulutsuzdu ama öyle dayanılmaz bir soğuk vardı ki kürklerimizi sırtımızdan çıkarmadık. Birkaç gün az rüzgar esti ancak ayın on dokuzunda diri bir karayel yelkenlerimizi şişirdi. Görülmedik büyüklükte bir balina bizim gemiden daha büyük bir balina denizin neredeyse yüzünde dinleniyordu. Ama pupa yelken giden gemi ta yanına girinceye dek kimse görmemişti onu. İster istemez üstüne bindirdik. Tehlike çok büyüktü çünkü koca hayvan sırtını kabarttığı gibi gemiyi denizden en az üç ayak yukarı kaldırdı. Direkler sallandı, yelkenler düştü. Aşağıda olan bizler güverteye üşüştük. Bir kayalığa bindirdiğimizi sanıyorduk hepimiz. Bir de baktık ejderha ağır bir heybetle, azametle uzaklaşıyor. Kaptan DeWolf çarpışmadan sonra geminin zedelenip zedelenmediğini, su alıp almadığını anlamak için hemen pompaları işlettirdi. Bereket versin, gemiye bir şey olmamıştı. Ayrıca şunu söyleyeyim ki bu adı geçen kaptan DeWolf New England'dandır. ''Görülmedik serüvenlerle dolu denizlerde geçen uzun bir yaşamdan sonra Baston yakınında Dorchester köyünde oturur şimdi. Onun yeğenlerinden biri olmakla övünürüm.'' Langsdorf'un öyküsünün bu kısmını ayrıca sordum ona. Kitapta yazılanların harfi harfine doğru olduğunu söyledi. Ne var ki gemi pek büyük değilmiş. Sibirya kıyılarında yapılmış bir Rus gemisiymiş. Amcam onun kendi gemisiyle değiş dokuş etmiş.'' Yalansız harikalarla dolu eski serüven kitaplarının yaman örneklerinden birinde Lionel Waffer'ın yolculuk kitabında bu Waffer ünlü Dampire'ın eski arkadaşlarından biridir. Bu anlattığıma tıp atıp benzeyen küçük bir öyküyü de anmadan geçemeyeceğim çünkü bu iki öykü birbirini destekliyor. Lionel Waffer bugün Juan Fernandez dediğimiz ve kendisinin Juan Ferdinando dediği yere doğru yelken açmış yolumuza gidiyorduk diyor. Amerika kıyılarının aşağı yukarı yüz fersa açıklarındaydık. Sabah saat dörtte, gemimiz birden korkunç bir sarsıntıyla uğradı. Gemiciler şaşkınlıktan ne düşüneceklerini, ne yapacaklarını bilemez oldular, hepsi ölüme hazırlandılar. Öyle apansız, öyle sert bir çarpıştı ki bu, bir kayaya bindirdiğimizi sandık ama, şaşkınlık biraz geçip de denizi iskandil edince dibi bulamadık. Sarsıntıdan toplar yerinden oynamış, Hamaklarından yere düşenler olmuştu. Başını bir topa dayamış yatan kaptan Davis kamerasından dışarı fırlamıştı. Bunları söyledikten sonra Lionel bu sarsıntının bir depremden ileri geldiğini sanıyor. O günlerde İspanya kıyılarını alt üst eden bir deprem de bu sanısını destekliyor. Ama bana sorarsanız sabahın alacak karanlığında görmedikleri bir balina alttan toslamış olabilir tekneyi.